Yüz eser. Eskici ve oğulları Orhan Kemal. Edebiyata sevenler ve bu heyecanlı yolculuğa yeni başlayanlar merhaba. Kendisinin tanık olduğu ya da olabileceği türden yaşamları, okurunda rahatça inanabileceği sıradan kişiler ve günlük olaylarla eserlerinde başarıyla yansıtan bir yazarın Orhan Kemal'in Eskici ve Oğulları adlı romanını tanıtmaya çalışacağız. Hoş geldiniz. Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü olan Orhan Kemal, 15 Eylül 1914'te Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya gelir. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerinden olan babası Abdülkadir Kemali'nin mesleği ve seçimleri nedeniyle Orhan Kemal, bir süre Suriye ve Lübnan'da yaşamak zorunda kalır. Ülkeye dönüşünde ailesinin geçimini sağlayabilmek için öğrenimini yarıda bırakır. Bir süre futbol oynar, avare gezer, ...kahvelere gider. 1947'de evlenen Orhan Kemal... ...evliliğinin üçüncü haftasında askere çağrılır. Askerlik döneminin bitmesine yakın... ...okuduğu kitaplar nedeniyle... ...hakkında soruşturma açılan yazarımız... ...tutuklanır ve beş yıl süreyle... ...özgürlüğünden yoksun kalır. Bu süreç onun yaşamında... ...önemli değişiklikler yaratır. Şiirden çok öykü ve... ...roman yazımına yoğunlaşır. 1944'ten sonra... ...peş peşe öyküleri eğimlanmaya başlayan Orhan Kemal... 1949'da ilk öykü kitabı Ekmek Kavgasını, arkasından ilk romanı Baba Evini yayımlatır. 1950 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınır. Edebi başarısı yükselirken bir yandan da yokluk ve yoksullukla mücadelesi sürüp giden Orhan Kemal, 1956'da yayınladığı Arka Sokak adlı kitabıyla bir kez daha yargı önüne çıkar. Kendinden dinleyelim. Hikaye kitabım mahkemeye verilmişti. Hakim iddia makamına uyarak konularımı neden hep fakir fukaradan, işçiden aldığımı, Türkiye'de varlıklı insanların, iyi yaşayanların olup olmadığını sormuştu. İlk bakışta evet doğru bir soru. Neden hep bu insanları, bu insanların yokluğunu ele alıyorum? O zaman hakime ben gerçekçi yazarım, en iyi bildiğim konuları alırım varlıklı yurttaşların yaşayışlarını bilmiyorum nasıl yaşadıklarından haberim yok demiş ve beraat etmişti. Eleştirmenler yaşadığı süre içinde 12 öykü kitabı ve 26 romanı yayımlanan Orhan Kemal'in eserlerini 3 bölümde incelerler. Bunlar, otobiyografik olanlar, Çukurova'da, tarımda ve fabrikalarda çalışan işçilerin yaşamının aktarıldığı eserler, İstanbul'un gece yozlaşan insan yaşamlarının öykülendiği romanlardır. Türkiye'nin en hızlı değişim gösteren bölgesi olan Çukurova'nın anlatıldığı Eskici ve Oğulları adlı eseri, ikinci bölüme giren bir romandır. Orhan Kemal bu eserinde anlatıcı yazar olarak araya girip Çukurova gerçeğini, Sanayinin gelişmesiyle küçük esnafın zor duruma düşüşünü, bir ailenin toplumsal olarak nasıl etkilenip çözülme noktasına geldiğini başarıyla aktarır. Burada kullandığı dil, anlattığı kişilerin yöresel dilidir. Kendinden dinleyelim. Siz sosyal kanunlarla uğraşan bir yazarsanız ve yazdığınız hikaye yahut romanda bir çeşit röportaj demek olan usulle çalışıyorsanız, yani tiplerinizin ruh tahlillerini siz değil, bizzat kendilerine yaptırmak istiyor, bunun içinde muhaverenin diyalektiğine başvuruyorsanız şive farkını muhafazaya mecbursunuz. Yazar olarak kendimi aradan çekip okuyucumu anlattığım şeylerle baş başa bırakıyorum. Şiveyi yazar yapmıyor. Tipleri yapıyor. Aksi halde tipler arasındaki özellik kaybolur. Bütün tipler aynı dille, yazarın diliyle konuşur ki bu yalancılıktır. Yazarımızla ilgili birkaç kısa bilgi daha verip eseri okumaya başlayalım mı? Çok iyi olur. Aldığı ödüllerden söz edelim. 1954 yılında yayınladığı 72. Koğuş oyunuyla 1968'de... Ankara Sanat Severler Derneği'nce yılın en başarılı oyun yazarı seçilirken 1969'da Önce Ekmek adlı eseriyle Türk Dil Kurumu ödülünü Faik Baysal'la paylaşır. Önce Ekmek adlı eseri 1969 Sayit Faik Armağanı'nı da kazanır. Aynı Armağanı Kardeş Payı öyküsüyle 1958'de alan Orhan Kemal'in Bereketli Topraklar Üzerinde Murtaza Var, hanımın çiftliği Yalova Kaymakamı, Tersine Dünya isimli kitapları eserlerinden bazılarıdır. Ölümünden sonra ailesi tarafından adına her yıl Orhan Kemal Roman ödürü düzenlenen yazarımız, 2 Haziran 1970 yılında tedavi için gittiği Bulgaristan'da yaşamını yitirir. 25 ara bölümden oluşan Eskici ve Oğulları adlı roman, 1950'li yılların Adanas'ını anlatır. Okuyalım. Betonunda bile otlar biten bereketli Çukurova topraklarının dört bucağından, inceli kalınlık kollar gibi uzanan tozlu yollarda, bir zamanlar develer, bursa çift atlıları, çoklukta sabahlardan akşamlara, akşamlardan sabahlara dek gıcır gıcır gıcır dayan, kocaman tekerlekli öküz, camız arabaları olurdu. Şimdilerde güçlü kamyonların, benzin, mazot kokulu ile çektiği, çuval ya da hararlar dolusu tohumlu, tohumsuz, pamuk, küncü, şifan, arpa, buğday, çavların milyonlarla değerlendirildiği bu büyük, bu ünlü, bu eski, çok eski kentin ana caddelerinden birine paralel, bozuk parke taşlı bir sokağında, alt alta üst üste dükkanların, daha çok kunduracı, bakkal, Manifatura berber dükkanlarının arasındaydı eskici dükkanı. Arasındaydı ama sıkışmamıştı. Öteki dükkanların daracıklığına, ezilmiş yamulmuşluğuna karşılık dükkan cep ağızları sırma işlemeli İngiliz laciverdinden geniş şalvarı içinde sedire yanlamış, sıra sıra altın dişini göstererek gamsız kahkahalar atan bir eski derebeyini hatırlatıyordu. Altında, üstünde, yanında, yönünde dükkan yoktu. Kiracısı topal, istese avuç dolusu para alır, dükkanın önce yarısını, sonra öbür yarısını, daha sonra da altını, üstünü, yanını, yönünü kiraya verir, iki oğluyla kendine kalacak dörtte bire ayaklı makinesini, iri kalıpları, kösele, eski pabuç, eski ayakkabılarıyla derli topluca yerleşirdi. İstemiyordu. İşlerin akıntıya gittiği şu iyice kesat günlerde bile avuç dolusu parayla karşısına dikilenlere akları kanlı iri gözlerini öfkeyle çevirerek <gülüyor> burada dile getiremeyeceğimiz bir biçimde küfreder eskici roman boyunca sık sık karşılaşacağımız bu küfürler eskicinin doğal tavrıdır anlatıcı yazar böyle başlar romana esere adını veren topal ve karısı isimsizdir Çocukluğu ve ilk gençliği varlık içinde geçen topal eskici, çarşı içindeki dükkanında iki oğluyla eski ayakkabıları tamir ederek geçimini sürdürür. Evli ve üç çocukluğu olan büyük oğlu, çalıştığı fabrika kapanınca babasının yanına sığınmıştır. Küçük oğlu da aynı yerdedir. Eski rahat yaşamını sürdürmek isteyen eskici, durumdan memnun değildir ve büyük oğlunun gitmesini istemektedir. Huysuz ve aksi bir babadır. Savaştan tahta bacakla dönen eskici, ''Ünlü bir küfürbazdır. Çarşı esnafı onu kızdırıp küfürleriyle eğlenirler.'' Gün her zamanki gibi başlar. Eskici asık yüzüyle çalışırken bir yandan da bu dükkanın dokuz kişiyi besleyemeyeceğinden şikayet eder durur. Küçük oğul Ali, ağası engel olmasa babasını ters bir cevap vermek ister. Ağası engeller. Büyük oğul Mehmet, dükkanda olmadığı bir sırada topal eskici, Ali'den ağasıyla konuşmasını ister.'' Mehmet artık kendine bir iş bulup onun yakasından düşmelidir. Bir bu kadar daha yaşamayacağını... ...evde karısıyla kızı Zeliha, burada oğulları oğlunun karısı ve üç çocuğu... ...dokuz boğaza bakmanın zor geldiğini bağıra çağıra küfürlerle tekrarlar. Ali usanmıştır. Gün öylece huzursuzca geçer gider. Akşam iki kardeş birlikte Mehmet'in evine giderler. Mehmet... Babasının düşündüklerinden haberdardır ve onu haklı bulmaktadır. Ali'ye dükkandan ayrılacağını ve pamuk toplamaya gideceğini anlatır. Karısıyla birlikte pamuk toplayacak, biriktirdikleri parayla küçük bir dükkan açacaktır. Ali onlara katılma kararı alır ve hayallerini de paylaşır. Ali'nin katılımı ile kuracakları iş, eskicilik değil, siparişle ayakkabı imalatçısı olmalarını sağlayacaktır ama... Mehmet onun kadar sıcak bakmaz olaya, babasının tepkisinden korkar. Topal eskicinin kendisine çok benzeyen küçük oğlunu taparcasına sevdiğini bilir. Topal eskici oğullarının pamuk toplamaya yöresel deyişle kütleye gitme planlarından habersiz davranışlarını sürdürür. Aslında kazanılan para onları geçindirecek ölçüdedir ama eskici gençlik yaşantısını özler durur. Akşamları bir iki kadeh rakısını içmedikten eşe dosta ikramda bulunmadıktan sonra çalışmanın ve yaşamanın anlamı yoktur ona göre. Oğullarına küfrettiği bir sırada Ali dayanamayıp ağasıyla kütleye gideceğini söyler. Eskici yıkılır. Büyük oğlu neyse de küçüğün gitmek istemesi onu perişan eder. Aynı günün akşamı eskicinin evinde sudan bir sebeple büyük bir tartışma yaşanır. Zeliha'nın elindeki nakışı bahane eden eskici tartışmayı başlatır. Kavgaya Ali ve annesi karışır. Eskici karısına vurmak ister. Ali araya girdiğinde oğlunu eşcinsel olarak suçlar. Bardağa taşıran bu sözcük Ali'nin evi terk etmesine neden olur. Ali ağasının evine gidip olayı anlatır. Mehmet duyduklarından dehşete kapılır ama Ali'yi yatıştırmaya çalışırken eve pamuk işçilerini toplayan Elce gelir. Avans vermeye gelmiştir. Ali'nin de kütlüye geleceğini duyunca onu da listeye yazar, avanslarını verir. Topal eskici ayılınca yaptıklarını hatırlar. Pişmandır. Ali'nin yatağına bakar. Ali'yi göremeyince telaşlanır, karısını uyandırır. Avrat. Ne var? Ağası gitmediyse nereye gider? Ne bileyim ben. Bir cahillik eder mi dersin? Etme etmez ama. Ya yap etse ondan sonra? Cahillik etmez değil mi? Ne cahilliği? Kendini ırmağa mırmağa atar da. <gülüyor> ya konuşsana öyle değil mi? Ne öyle değil mi? Kendini ırmağa mırmağa dedim. Hmm, bilmem onun aklı tepesinden bir karış yukarıda şimdi. Baba olan baba evladına öyle der mi? Ha? Ağası ile gittiyse ağzı onu yatıştırır. Ya onda şuncacık izzeti nefis varsa... ...senin gibi bir babana semtine bile uğramaz bir daha. O yaşta bir delikanlıyı öyle pis bir laf denir mi? Ya dilim kopsun. Ağzımdan kaçıverdi işte. Ya hep de ağzından kaçıverir. Pişman olmadın mı belli sen? Ha? Oldum. İtten beter pişman oldum. Oldum ama kaçıverdi ağzımdan. Hmm ağzına sahip olmayan bir insanın insanlığından ne çıkar sen sorma cevap ver oğlan kardeşi gilde değilse nerededir he? ben diyorum bayram haftası o diyor mangal haftası senin aklından zorun mu var aklıma yattı avrat kesin ağası gilledir neden dersen onun sözünden çıkmaz kendini ırmağa atası varsa ağsına danışmadan atmaz Kocasının ısrarı üzerine kadın Mehmet'in evine gider. Sevmediği gelini onu saygıyla karşılar. Mehmet, annesini görünce sevinir. Geceki kavgayı konuşurlar. Eskicinin pişmanlığını anlatır kadın. Dükkanın anahtarlarını verip Ali'yi yollamasını ister. Mehmet, elinden geleni yapacağını söyler. Daha sonra Ali, Mehmet'in bütün ısrarlarına rağmen gitmez ve dükkanı açmak büyük oğula düşer. Dolayısıyla... Eskicinin hışmını da karşılamak zorunda kalır. Eskici önce bağırıp çağırır, Ali'yi kandırdığı için Mehmet'i suçlar. Sonra kazanacakları parayı hayallerini duyunca yumuşar ve konu hoşuna gider. Kendisinin, karısının ve Zelihan'ın da kütlüğe gelmelerini önerir. Böylece hepsi çalışınca iki ayda 1200 lira para kazanacak, ismarıtcılık yapacak, büyük bir konakta hep birlikte mutlu yaşayacaklardır. Mehmet şaşkınlığından itiraz bile edemez. Çünkü Babası çok mutludur. Durumu Ali'ye, annesine nasıl anlatacağını düşünür. Bir çare bulamadan annesiyle konuşmaya gider. Kütliye gitmek, Adana insanı için alçaltıcı bir durumdur ve Mehmet, annesinin karşı çıkacağından emindir. Düşündükleri gerçekleşmez. Anne, geçmişin güm güm gümleyen konağına yeniden sahip olacağını, Zeliha'nın da bu sayede zengin bir aileye gelin gideceğini düşünür ve öneriyi kabul eder. Aile içindeki huzursuzluklar biteceği için Mehmet durumdan memnundur. Aşılması gereken Ali duvarı vardır. Ali'yi razı etmekte Mehmet'e düşer. Bütün günü sokaklarda dolaşarak geçiren Ali sonunda ağasının evine gelir. Ali babasının tepkisini merak etmekte ama sonucu umursamamaktadır. Ne olursa olsun kütleye gidecektir. Yemek sonrası Ali büyük bir hevesle konuyu kütleye getirir. Allah ısmarıkçılıkta da yörü Yakult'um dedi mi? Dedim mi? Ne olacak? Anamın güm güm gümüleyen konağı gibi bir konağı. Ee? Sen, yengem, çocuklar, ben, Babamı anam bacım. boş ver. Boş vermek gerek ama olmaz. Niye olmasın? Baba ne de olsa. Onun kendi kötülüğü kendine kalsın. Biz evlatlığımızı yapalım da. Aferin be Ali. Vallahi seni böyle bilmezdim. Aferin. Beni kimse anlamıyor. Ama Allah içimi biliyor. Konağa o da gelsin gelsin ya yesin içsin harçlığını alsın geçsin bizim işlere karışmak yok. <gülüyor> o adam karışmadan edemez. Mangır bol oldu mu karışamaz karışsa bile carçurt edemez İşleri yolunda mangır bol rakısı çiğ köftesi emrinde karışmaz artık. Bu konuşmalardan sonra Mehmet'in yönlendirmesiyle Ali ailesinin de kütlüye gelmelerine karşı çıkamaz. Zeliha'nın dışında herkeste bir heyecan oluşmuştur. Sonunda gitme zamanı gelir. Eski bir kamyona birkaç parça eşya koyup kendilerine ayrılan pamuk tarlasına gideceklerdir. Kamyonun geldiği gün mahalleli kınıyan bakışlarını gizleyerek onları uğurlar. Zeliha onların önünde kamyona binmek istemez. Şoförün yardımcısı yakışıklı bir gençtir ve birbirlerini beğenirler. Adı Ünal olan bu genç onun sıkıntısını anlar yardımcı olur. İki sokak ötede beklemesini oradan geçerken kendini alacaklarını söyleyince Zeliha razı olur. Kamyon yola çıkar. Burada keselim. Peki keselim. Ünal'dan biraz daha söz etseydik. Hatta Ali'nin Zeynep adındaki bir kızı aşık olmasını da anlatacak. <gülüyor> Romanın yarısından fazlasını anlattık. Evet ama Ünal'la Zeynep eskici ve ailesi için önemli kişiler. Onlar olmadan roman eksik sayılır. E bunu keşfetmeyi okuyuculara bırakalım. Hayaller gerçekleşecek mi? Söylemem. Onu da okuyucuya bırakalım derim. <gülüyor> Peki. Bugünkü söyleşimizde 1950'li yılların Çukurovası'nı ve insanlarını anlatan bir eseri eskici ve oğullarını incelemeye çalıştık. Orhan Kemal'i tanımak, onun Eskici ve Oğulları adlı eserinin tadına varmak isteyen, bugün aramızda olup bu heyecanı bizimle paylaşan herkese teşekkür ediyoruz.